Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Komitesi 2021 raporundaki verilere göre hazırlanan projeksiyonda 2030 yılında deniz suyu altında kalacak olan Akkuyu Nükleer Projesi'nden hemen şimdi acilen vazgeçilmeli. Akkuyu Nükleer Projesi Milli Güvenlik Sorunu ve 2030'da deniz seviyesi altında kalacak olan Akkuyu Türkiye Cumhuriyeti halk sağlığını ve ekonomisini çöküşe götürür açıklaması yaptı. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal yaptığı açıklamada Mersin'deki Akku Ünükler Santrali için verilen ÇED onayı karşısında açılan iptal davası kapsamında yapılan bilirkişi keşfinde deniz seviyesinin yükseleceğinin ifade edildiği anımsatıldı. Atal açıklamasında şöyle dedi. Deniz seviyesi yükselmesinin Neleri yol açacağı 2011'de teknoloji devi Japonya'nın dahi engelleyemediği tsunami ile gezegen tarihine en büyük nükleer faciası Fukushima'da olduğu gibi ortaya çıktı. Yetişkinlerde tiroid kanseri 29 kat, lösemi 10,8 kat, göğüs kanseri 4,2 kat, beyin kanaması ve felç vakaları ise 3,52 kat. Çocuklarda tiroid kanseri ise Fukushima'da 500 kat artmıştır. Akkuyu projesinin halk sağlığı açısından bir yıkım projesi olmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti ekonomik olarak iflasına da neden olacak bir proje. Nükleer facianın Japon hükümeti tarafından açıklanan resmi maliyetinin 250 milyar dolarken facianın dolaylı etkileriyle birlikte toplam maliyetin 1 trilyon dolar olduğunu belirledi. Ata bugün gelinen noktada evvelce belirlenmiş olan deprem, soğutma suyu sıcaklığı, 56 bin ton nükleer reaktör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 Akkuyu nükleer projesi milli güvenlik sorunudur ve 2030'da deniz seviyesi altında kalacak Akkuyu Türkiye Cumhuriyeti halk sağlığını ve ekonomisine çöküşe götürür dedi. Kırklar ile Merkez ilçe'ye bağlı Koru köyde açılması planlanan kalker ocağı için bölgede ağaç kesimi planlanıyor. Gazete Duvar'dan Deniz Çilin haberine göre ocağın faaliyete başlaması ile ilgili gerekli izinlerin verilmesi durumunda. Bölgede meşe ve karaçamdan oluşan 19.526 ağacın kesileceği ifade ediliyor. Bölgede açılması planlanan ocağın 450 metre yakınında hayvan çiftlikleri olduğu görülüyor. Kalker sahasının ekonomik ömrünün 40 yıl olduğu ve mevcut sahada yıllık üretimin 1.750.000 ton olacağı belirtiliyor. Trakya platformu 40'lar dönem sözcüsü Göksal Çiğdem, bunun yaşanmaması için yasal süreç içinde gerekli itirazların yapıldığını kaydetti. Trakya platformunun muhtarlıkların destekleriyle bölgede açılacak ocaklar konusunda gerekli itirazları yaptığını ve davaların açıldığını ifade eden Çidem, yasal çerçevede doğal yaşamı korumak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Yeşil gazetede yer alan habere göre Muğla Milas'ta yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alan Bargilya tuzlası, yanı başına kurulmak istenen turizm kenti projesinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Hayata geçirmesi planlanan proje içerisinde binlerce konut, alışveriş merkezleri, oteller ve golf sahaları var. Çevre Eşeğicilik Bakanlığı ise projenin ÇED raporuna olumlu karar verdi. Mula Çevre Platformu, MuCEP ve TUMOP, Muğla ise raporun bilimsel ve hukuki olarak hatalı olduğunu belirtiyor. Yürütmenin ivedilikle durdurulması için karara karşı dava açtılar. Muçep tarafından yapılan açıklamada ülkemizde canlılığını sürdüren sonra günlerden olan Bargilya tuzası, göçmen onlarca kuş türüne barınma, beslenme, dinlenme ve yuvalama alanı olurken yüzlerce kuş türünün de daimi yaşam alanı. Açıklamada günümüzde Güllük körfezinde balık türlerinin varlığını destekleyen Bargilya tuzası, aynı zamanda küresel iklim değişikliğine bağlı oluşan deniz seviyesi yükselmesiyle deniz suyunun iç kesimlere ilerleyerek, Milas ve Bodrum'un içme, kullanma ve sulama sularının da tuzlanmasına engelliyor bilgileri paylaşıldı. Öte yandan Bargilya tuzlasının önemli bir karbon yutak alanı olduğu ifade edilen açıklamada Bargilya tuzlası ve çevresindeki doğal yaşam ortamları, yeraltı sularının toplanması, kirli suların temizlenmesi, iklimin yumuşatılmasını da sağlıyor dendi. Proje gerçekleşirse bölgenin doğal, kültürel, tarihsel ve dolayısıyla ekonomik kadim değerlerini Geri dönüşsüz kaybedeceği belirtilen açıklamada projenin durdurulması için çağrı yapıldı. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nin amaçlar için iletişim projesi kapsamında hayata geçen amaçlar için iletişim sohbetlerinin konuğu Ekosfer Derneği yönetim kurulu üyesi Özgür Kürbüz olacak. Amaçlar için iletişim sohbetlerinin dokuzuncusu 27 Ekim Çarşamba günü yani yarın 16.30'da gerçekleşecek. Özgür Gürbüz, iklim kriziyle mücadelede gazeteciliğin önemini, iklim haberciliğinin ne olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini Ekosfer Derneği olarak da yaptıkları çalışmaları anlatacak. Etkinliğe Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nin YouTube kanalından erişebilir, buradan dinleyebilirsiniz. Evet mutlak takip edilmesi gereken bir dernek, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ve aynı şekilde de Ekosfer Derneği